Değerli izleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir iki sorudan sonra yeni gelen sorularınızı inşallah yönetacağız. Efendim, Bakara suresi 184. <gülüyor> ayeti bize açıklar mısınız? Diye sormuşlar evet. efendim. Oruçla ilgili ayetlerdir bunlar. Geçmiş ümmetlere oruç nasıl farz kılındıysa size de öyle farz kılındı. Oruç ayına ulaştığınızda, Ramazan ayına ulaştığınızda onda oruç tutun. Eğer hastaysanız veya yolcuysanız, seferdeyseniz tutamadığınız günler sayısınca evet, orucu tamamlayın. Buna beraber Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler. Buyuruyor. Eğer tutamıyorsanız orucu bu durumda bir fakiri doyuracak kadar sabah akşam yani bir fitre vermeniz gerekir eğer orucu tutamıyorsanız ama bununla beraber hem oruç tutsanız hem de fitre verseniz kendiniz için fazladan ne hayır yaparsanız Allah onu kabul eder. İkisini de beraber yapabilirsiniz buyuruyor. Eğer Allah zorluk dilemiyorsa ille de biz kendimize zorluk dilersek Allah'ın bizim için dilediğini dilememiş oluruz. Mesela Görüyoruz, hastadır, yaşlıdır, tutabilecek gücü yoktur ama oruç ondan meleke haline geldiği için tutamayınca üzülüyor. Kendi kendine sorun yapıyor, sıkıntı yapıyor. Mesela doktor oruç tutamasın demiş, tutmaman gerekir, tutarsan sonra zarar görürsün, rahatsız olursun dediği halde tutmak için çaba gayret sarf ediyor. Eğer böyle yaparsa doğru yapmış olmuyor, yanlış yapmış oluyor. Allah'ın kendisi için tanıdığı kolaylığı kendisini tanımamış olur. Dolayısıyla aslında Rabbine de ters düşmüş olur. Tutunca ne olur? Rahatsız olur, diğer ibadetlerini yapamaz. Başkalarına yük olur, sıkıntı olur, sorun olur. Yani tutuğu, oruç ona biraz fayda vermişse en az bir on katta ona zarar verdi. Kendi etrafına zarar vermiş oldu. Onun için Allah bir hakkı tanımışsa onu kullanması gerekir. Çünkü hayır olan onun için odur. Bu durumda fitresini vermesi gerekir. Fitreyi veremiyorsa zaten Allah onu yapamayacağı, gücünün yetmediği bir şeyden dolayı onu sorumlu tutmaz. Bununla beraber Allah Kur'an'ı Ramazan ayında, ayetin devamında geliyordu. Ramazan ayında Kur'an'ı indirmiştir. İçinde hakkı batıldan ayıran, doğruyu yanlıştan ayıran, güzelliği çirkinden ayıran, evet, furkanı indirmiştir. Ramazan ayı onun için Kur'an ayıdır. Kur'an'ın okulması gerekir, anlaşılması gerekir ki hakkı batıldan ayırabilelim, doğruyu yanlıştan ayırabilelim, imanı küfürden ayırabilelim. Evet Ramazan ayı boyunca yapmamız gereken şey Allah'ın vahyini Kur'an'ı öğrenmeye çalışmaktır, anlamaya çalışmaktır. Manasını anlamaya çalışıp ayetler üzerinde tefekkür etmektir. Oruç tutulurken aynı zamanda bir yandan nefsimizi kontrol ediyoruz. Gücümüz nefsimize yetiyor. Allah bunun tahrimini bize yaptırıyor oruçla. Bununla beraber nefis aç olunca o eğitimden geçerken Allah'ın vahyini anlamada yapıyoruz aradan çekilmiş olur, boyun bükmüş olur, gönül kapıları açılmış olur. Onun için ayetleri okuyup ayetler üzerinde tefekkür etmek lazım. Allah nasip ederse Ramazan ayı boyunca her gün Kur'an'dan bir cüz vereceğiz. Zaten şu anda bir cüz yayınlanıyor televizyonda. Önce Arapçası, sonra Türkçesi yayınlanıyor. Ramazan ayı içinde Yeni bir çalışma yaptı arkadaşlar, hep beraber yapıyoruz onu inşallah. Sadece mealini yarım saat sürüyor, 30 dakika, 33 dakika veya 28 dakika sürüyor. Sadece mealini dinleyeceğiz, dinleteceğiz. O da günde bir cüz, yarım saatlik bir zamanımızı alıyor. Onu dinlediğimizde inşallah Ramazan ayı sonunda Rabbimizin muradını anlamış olacağız. Kısaca özetle vahyini anlamış olacağız. Arkadaşlar inşallah böyle yapmaya çalışır. Oruç tutamayınca yapılması gereken şey nedir? Diğer vazifelerimizi yerine getiriyoruz. Kur'an ayıdır. Kur'an'a sarılıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Ayetler üzerinde tefekkür edip onu hazmetmeye, hayatımıza geçirmeye çalışıyoruz. Rabbimize yakın olmaya çalışıyoruz. Rabbimizle konuşmaya çalışıyoruz. Rabbimizin bize konuştuğunu dinlemeye çalışacağız inşallah. Ramazan ayı deyince bunu böyle anlamak gerekir. Bir de oruç sadece aç kalmaktan ibaret değildir. Bir de manevi oruç tutmak gerekiyor. Yani gözümüzle, kulağımızla, dilimizle, elimizle, ayağımızla, gönlümüzle oruç tutmamız gerekir. Yani zahiri olarak yemekten, içmekten, kesilmekten ibaret değildir oruç. Eğer biri rahatsızsa bunu sadece yemekten, içmekten kesilmesin, ona devam etsin ama gözüne kulağına, diline, eline, ayağına, gönlüne orucu tuttursun. Ramazan ayı Kur'an ayıdır, Kur'an'ın indiği aydır. Kur'an da haşır neşir olsun, Allah ile beraber olsun, orucu tutmuştur. Orada mazereti vardır, onu yapmamıştır sadece. Nasıl ki biri doğru olmayan şeylerin konuşulduğu bir yerde konuşur, bulunursa, onu dinlerse, Dinlemek zorunda kalırsa, mecbur kalmıştır. O onun orucunu bozmuyorsa, aynı şekilde zahiri olarak oruç tutamadığımızda da manevi orucumuzu o bozmaz. Manevi orucu tutmaya devam etmemiz gerekir. gereğini yapmamız gerekir. Gönlümüzün de rahat olması gerekir. Buna sıkıntı duymamak gerekir. Rabbim bu kolaylığı bana tanımıştır. Rabbimin bana tanıdığı hakkı ben de kendime tanıyorum. Rabbime itaat ediyor, uyuyorum. Bunu muhabbetle kabul etmek lazım. Efendim, oruçla ilgili bir soru daha sorulmuş efendim. Buyurun. Ee, bir izleyicimiz adetliyken oruç tutulur mu? <gülüyor> evet. Aynı kapıya çıkar bu da. Kendimizi zorlamanın bir anlamı yoktur. Allah ayeti kerimede e, adeti, kadınların o adet halini bir hastalık, bir rahatsızlık olarak beyan ediyor. Resulullah Efendimiz eğer böyle uygulamayı yapmışsa bu durumda tutmamak gerekiyor. Tutmak doğru olmaz. Ama e, adetin kesilince, hastalık bitince, o rahatsızlık geçince ne yapması gerekir? Sayı tamamlaması gerekir. Bunu yaparken sıkıntı duymaması gerekir. Söyledim biraz önce, eğer Allah'ın kendisine tanıdığı kolaylığı o da kendine tanımazsa, kendi kendine zulmetmiş olur, Allah'ın kendisi için beğendiğini beğenmemiş olur. Dolayısıyla doğru değil, yanlış yapmış olur bile de ısrar edip ben oruç tut tutacağım demenin bir anlamı yoktur. Allah Allah'ın kulunun açlığına ihtiyacı yoktur. Allah kulundan gönlünü istiyor. Onu istiyor. Mesela Allah ile beraber olmaktır. Allah nasıl seviyorsa öyle. Evet. Efendim bizleyicimiz izleyicimiz. Hocam sizi televizyondan izliyorum. Sohbetiniz yolumuzu aydınlatıyor. Rabbim sizden daim razı olsun demiş. Amin. Kardeşlerimden razı olsun inşallah Allah. Bir defa efendim Sultan Çetin Rize'den hocam ders alacaktım. Bana bir ulaşın lütfen demiş efendim. Bu izleyicimiz kendi telefon numarasını bırakırsa inşallah kendisine ulaşacağız. Efendim Ersin Kararslan sormuş. selamünaleyküm aleyküm efendim. Sizi çok seviyoruz. Müsaadeniz varsa bir sorun var. Neden insanların çoğu bundan yüzyıllar önceki Allah dostlarını anlatırlar överler onlar böyle güzeldi onlar şöyle güzel yapardı diye anlatırlar böyle yapanlar neden kendi bulunduğu dönemdeki Allah dostuna Allah dostlarına gidip tabi olmaya karşıdırlar Efendim merak ediyorum Allah razı olsun saygılarınıdım bu geçmişteki Allah dostları da kendi zamanlarında kabul görmemişlerdir genel olarak Sıkıntı yaşamışlardır. Onlara sıkıntı verilmiştir. Neden kendi zamanında yaşayanı kabul etmiyor da ölen birini kabul ediyor? Akirete giden birini kabul ediyor. Gidip türbesine duada bulunuyor. Şunu istiyorum, bunu istiyorum deyip duada bulunuyor. Aslında sorumluluktan kaçtığı için, takva sahibi olmadığı için, Allah'a karşı sorumluluğunu getirmeye çalışmak yerine tam tersine ben Allah'tan şunu istiyorum deyip türbeye gidiyor. Onu kabul etmiş değildir. Onun nefsi için kabul ediyor, araya koyup yani onun hürmetine duamı kabul et. O bana dua etsin gibisinden yapıyor bunu. Bu insana hiçbir şeyi kazandırmaz, takva sahibi yapmaz, sorumluluğunu yerine getirmek bu değildir. Ama diri bir Allah dostuna giderse ona mutlaka ne yapması gerektiğini söyler. Allah'a kul olması gerektiğini söyler. Allah'a karşı takva sahibi olmasını, Allah'a itaat etmesini, Resulüne tabi olmasını söyleyecek ve yolu gösterecek. Bunu yapmak istemediği için Allah bana ikram etsin, bana ihsan etsin, ben Allah'tan şunu istiyorum, bana uysun diye yani o Allah dostuna giderken o bana uysun diye ona gidiyor. Ona tabi olmak için ona gitmiyor. Onu kabul etmiş değildir. Kendini kabul etmiştir. Onu da kullanıyor demektir. Kullanmaya çalışıyor. Allah dostunu kabul etmek için, kabul etmiş olmak için ben de bunun gibi Allah'a dost olmak istiyorum diyebilmesi gerekir. Bunun için gerekeni yaparım. Fedakarlığı yaparım. Diyebilmesi lazım ki onu kabul etmiş olsun. Yoksa bunu söyleyemiyorsa onu kabul etmemiştir. Ya da sadece onlar güzel insanlardır, onlar büyük insanlardır demekle onları kabul etmek bu değildir. Onu kabul etmişse kendini kabul edememiş demektir. Allah'a dost olmayı kabul edememiş demektir. Etseydi gerekeni yapar, onlara uyar, onlarla beraber olur, onlarla beraber yürüyüp Allah'a dostluğu kazanırdı. Böyle bir dertleri olmayanlar onları kabul etmemiştir. Kendi nefsini kabul etmiştir. Bununla beraber onlara bize uy. Bize tabi ol. Bizim istediğimizi bize iste demişlerdir. Bu kendi kendini kandırmaktır. Bu e, bir puttan bir şeyi istemek gibi bir şeydir. Doğru değil. Bu yanlış bir şeydir. Evet. Efendim Ömer Muhammed <gülüyor> Selamun Aleyküm. Ben İstanbul'dayım. Ömer Muhammed Ömer demiş efendim e, hocamızı yeni izlemeye takip etmeye başladım. Programlarınızı izliyoruz ve esma programına başladım. Rahman ismindeyim. Fakat sıkıntım, sorun şudur. Programı izler, programı sever ve izlerken üzerimde ağırlık çöküyor. Adepte olamıyorum. Uyku ve ağırlık yoğun çöküyor. Bunun nedeni nedir? Evet. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. <gülüyor> Namaza durduğunuzda Namaz kılarken eğer böyle o rehavet çöküyorsa, eğer esneme geliyorsa, esniyorsanız bilin ki bu şeytandandır buyurdu. Namazda Allah'ın huzurundayız. Allah ile beraberiz. Aynı şekilde Kur'an'ı okurken bu böyledir. Ya da Rabbimizi tanımaya çalışırken öğrenmeye, anlamaya çalışırken de bu böyledir. Orada bir Rehabet geliyor, bir ağırlık çöküyor, bir esneme geliyorsa bu şeytandandır. Asla şeytana bu tavizi vermemek gerekiyor, silkelenmek gerekiyor. Neden? Ben Rabbimi anlamaya, tanımaya çalışırken bu geliyor demesi gerekir. Sonra bunu atlatır, bu tavizi vermemek gerekiyor. Gaye nedir? Şeytanın gayesi nedir? Uzak tutmak, namazdan uzak tutmak, Kur'an'ı okumaktan uzak tutmak, Allah'ı anlamaktan uzak tutmak. Eğer o da buna taviz verirse, şeytan buradana ermiş olur. Şeytana bu tavizyi vermemek gerekiyor. Bu neyi gösteriyor? Doğru yolda yürüdüğümüzü gösterir. Evet. Efendim, Esra Tanırgan iyi akşamlar demiş efendim. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Nasıl olur? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu sadece bir dilemekten ibaret değildir. Bu İmanla ilgili bir meseledir. Sevmekle ilgili bir meseledir. Yani hiç Allah'ı sevmeyen birine, Allah'a aşık olmayan birine hadi Rabbimize ulaşmayı dileyelim. Allah'a ulaşmayı dile kurtul desek. Böyle bir şey olur mu? Nasıl dileyecek bunu? Yani kendi kendimizi kandırmanın bir anlamı yok. Bununla beraber işte Allah'a ulaşmayı dilediğimizde ruhumuz Allah'a ulaşır. Biz ruhsuz bir kalacağız? Böyle bir şey olmaz. Allah o ruhu nefetmişse o olmamızı istiyor. nefettiği ruh olmamızı istiyor. Ona ulaşmak demek, ulaşmayı dilemek demek, ya da kavuşmak demek, vasıl olmak demek, Allah'ın bize nefrettiği ruh olup, Allah'ın huzuruna, miraca çıkmak demektir. Bunun için önce bizim kendimizle kavuşmamız gerekir. Allah'ın bize nefettiği ruh olmamız gerekir. Sonra Allah onu huzura kabul eder. Manevi miraca kabul eder. Onu dostluğuna kabul eder. Yoksa sadece böyle uğraşmayı dilemek hiç kimseyi bir yere götürmez. Böyle bir dilekte olmaz. İnsan sevdiğini ister. Sevdiğine kavuşmak ister. Maşukuna kavuşmak ister. Yoksa i̇şte kuru kuru ben diliyorum dilek Böyle bir dileği Allah kabul etmez. Aşığın dileğini kabul eder Allah. Eğer onunla yanıyorsa, tutuşuyorsa, gece uyuyamıyorsa, feryat ediyorsa, işte bu aşık, bu Rabbini diliyor, Rabbini istemiş. O aşkla, o muhabbetle, o feryatla, o fedakarlıkla uykusu kaçıyor, kalkıp secdeye kapatıyor, Rabbini zikrediyor, tefekkür ediyor. Şimşek hızıyla Rabbine yaklaşıyor demektir bu. Evet. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kul ile Allah arasında nurdan ve zulmetten olmak üzere bin perde vardır. Bin perde. Her bir perdenin arası bin senelik yoldur dedi. Yani bir kulun bin sene ömrü olsa çabasıyla, gayretiyle bir perdeyi geçer. Bin perde ve her birinin arası bin senelik yol. Bunun için şimşek kızına ihtiyaç var. Aşka ihtiyaç vardır. Muhabbete ihtiyaç vardır. Onu şimşek kızıyla götürecek o muhabbete ihtiyacı vardır. Eğer Rabbini sevdiyse ona kavuşmayı diliyor. İradesiz diliyor. Ben Rabbime kavuşmak istiyorum, diliyorum. Ulaşmak istiyorum, diliyorum demesi gerekmiyor. Bu iradesizdir onda. Onu istiyor. Ona vasıl olmak için, ona kavuşmak için engel tanımaz. Allah neyi emretmişse bütün çabasını, gayretini ortaya koyup onu yapar. Benim mutlaka Rabbime kavuşmam lazım der. Eğer bu aşkı, bu muhabbeti, bu imanı tatmış ve yaşıyorsa Rabbini istiyor, kavuşmayı diliyor, ulaşmayı diliyor. Aynı zamanda hızla bir de yol alıyor ona. Allah perdeleri birer birer onun için aralar. Ama o koştuğu içindir. O uçtuğu içindir. Onun o feryadı, o aşkı, o muhabbeti, onun şimşek hızıyla ne yapar? Rabbine yaklaştırır. Mesele aşk meselesi, iman meselesiymiş. Onun için söylüyoruz. Yolumuzun başı da aşk, sonu da aşktır. Başlarken bir aşk ile başlıyorsun. Sonuçta Aşkta kayboluyorsun, aşk oluyorsun, muhabbet oluyorsun, yani iman oluyorsun. Allah'ın güzelliği, Esma'nın güzelliği tecelli ediyor. Evet, o en güzel akla sahip oluyorsun. Allah'a halife oluyorsun, Allah'a ayna oluyorsun. Allah'ın güzelliği üzerinde görünüyor. Artık ortada. Kamil manada bir kul vardır, bir abd vardır, bir aşık vardır. Sadece maşukuyla var olan, maşukuyla hayat bulan, gerçek hayatı bulan, vehmi olan benliğini, hayatını verip hakiki varlığı alan, Efendim, Selamun Aleyküm Hocam, ben internet üzerinden banka aracılığıyla dolar alıp satıyorum. Hocam doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum. Allah razı olsun, İyi akşamlar demiş efendim. Evet, herhangi bir konuda hüküm verebilmek için mutlaka o konudaki o bilgiye sahip olmak lazım. Yani şu halaldır ya da bu haramdır diyebilmek için o konudaki bilgiye sahip olmak gerekiyor. Böyle bir şeyi ilk defa duyduğum için tam bir bilgim yoktur. Ama sonuç itibariyle dolar alıp satarken acaba dolar inince alıyor, yükselince satıyor mu? Eğer böyle bir şeyse orada herhangi bir sorun olmaz. Ama ticaret başka bir şeyse onu da bilmek gerekir ki ona göre cevap vermek gerekir. Kimseye zararı yoksa, yani kimseden fazladan para almıyorsa eğer sadece... Düşünce alıyor, yükselince satıyorsa bunda herhangi bir sorun olmaz. Efendim Taha Ergün sormuş. Kılamadığımız namazları daha sonradan kaza edebilir miyiz? Bu kazalar kılamadığımız namazların yerine geçer mi? Evet, kesinlikle yerine geçmez. Çünkü namazın kazası olmaz. Ne buydu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Eğer namazı ayakta kılamıyorsanız oturarak kılın. Oturarak kılamıyorsanız yatarak kılın. Yatarak kılamıyorsanız başınızla kılın. Başınızla kılamıyorsanız gözlerinizle kılın. Aynı şekilde su bulamazsanız toprakla teyemmüm edin. Bütün kapıları kapattı. Yani namaz kazaya kalsın diye herhangi bir e, müsaade de bulunmadı. Her halükarda Mutlak kılman gerekir dedi. Neden? Çünkü namazın kazası olmaz da ondan. Yani Allah kulü günde beş sefer huzuruna davet ediyor. Kulum gel halini arz et. Gel kulluğunu arz et. Gel aşıklığını arz et. Koy başını secdeye. Ben yokum sen varsın de. Ben acizim. Senin azametin önünde yokluğumu kabul ediyor. Başımı yere koyuyorum demektir. Günde beş sefer davet olduğu halde bu davete icabet etmeyelim. Sonra diyelim ki on gün namaz kılmadık. İşte ben on gün önceki namazı şimdi kılayım. Onu o zaman yapman gerekirdi. Onun zamanı geçti. Her anda kul olmaya çalışmamız gerekir. Beş vakit namazda kulluğun gereğidir. Yani diyelim ki memleketin büyüğü, valisi bizi çağırdı. Günde beş sefer bizi çağırdı. On gün boyunca gitmedik. On birinci gün gittik. Şu, beni davet etmişsin. Şimdiye kadar gelemedim. Hepsini birden kaza edelim desek. Kabul eder mi? Etmez. Bir vali bunu kabul etmezse, bir yetkili bunu kabul etmiyorsa, Allah bunu nasıl kabul eder? Eğer seni huzure davet ediyorsa, ikram etmek için davet ediyor. İkram etmek için. Neyi ikram edecek? Yakınlığını ikram edecek. Yakınlığını. Biri biriyle ne kadar çok konuşursa, sohbet ederse o kadar ona yakın olur, o kadar ona samimi olur. Onunla samimi olur. Namazımız bizi Allah ile samimi etmelidir. Samimi yapmalıdır. <gülüyor> bizi ona yakın yapmalıdır. Bizi ona dost yapmalıdır. Aynı şekilde ibadet ruhun gıdasıdır. Nasıl ki zahiri olarak günde iki sefer, üç sefer yemek yiyorsak Vücudun ihtiyacını karşılamak için manevi olarak da o gönlün gıdaya ihtiyacı vardır. Allah'ın huzuruna çıkmaya, Allah ile beraber olmaya, Allah'a secde etmeye ihtiyacı vardır. O manevi gıdasını alması için. Eğer 10 gün yemek yemezsek düşer bayılırız ya da ölürüz. Eğer manevi olarak da gıdamızı almazsak yerde sürünürüz. Manevi ölüm olmasa bile hastalanırız, yerde sürünürüz. Bir sürü yanlış yaparız, bir sürü eksik yapar, bir sürü yanlış anlamalar yaparız. Yanlış şeyleri yanlış anlarız yani. Eğer Allah ayeti kerimede namaz sizi her türlü aşırılıktan alıkoyar. Tehşa aşırılık demek. Her türlü aşırılıktan alıkoyar. Bu durumda eğer namaz kılmasak ne olur? Aşırı gideriz. Haddimizi aşarsız. O aşırılıktan korunmak için vücudun, gönlün o gıdayı alması gerekir, hastalanmaması gerekir, Rabbinin yolunda evet, yürümesi gerekir, yürümesi içindir. <gülüyor> onun için eğer namazı kılmadıksa onun telafisi mümkün değildir. Namazın kazası olmaz diyoruz onun için. Mesela Allah namazı ikame edin diyor ama namazı kaza edin demiyor. Ama biraz önce okuduğumuz ayette Allah ne buyuruyordu? Yolcu olur veya hasta olursanız tutamadığınız günler sayısınca o sayıyı tamamlayın, orucu tutun dedi. Orucu tut dedi ama namazı kıl demedi. Namazı kılamadığında sonra kaza et demedi. Kazası olmaz. Onu o günde yapman gerekir. O anda, o vakitte yapman gerekir. Allah seni huzuruna İstiyor, miraca davet ediyor. Yapmadınsa o geçti. An sonra onu kaza etmeye çalışırsan, o sadece özür dilemek olur. Elbette ki o anda bir şeyler mutlaka Allah'a yakınlık olarak kazanıyorsun ama o namazın, vakit namazının yerini almaz. Hiç alakası bile olmaz. Onun için namazın azası olmaz. Herkes namazını vaktinde kılmaya çalışmalıdır. Eğer kalamadıysa sabahla öğleyi birbirine bağlamalıdır, Akşamla yatsıyı birbirine bağlamalıdır. Diyelim ki bir gün boyunca kalamadıysa o beş vakti sabah namazından başlayıp yatsıya kadar hepsini peş peşe kılmalıdır. Ertesi güne asla bırakılmamalıydır. Evet. Efendim... Selma Altındak, Ankara'dan bir bayanın hiç evlenmek istememesinin ahiret hayatında bir sorumluluğu var mıdır? Evet. Allah eğer bir kula fıtrat itibariyle evlensin diye bir kabiliyet vermişse eğer onu kullanmazsa bu durumda mutlaka eksiklik olur. Kendindeki o Sır olan şeyi açığa çıkarmamış olur. Onda açığa çıkmamış olur. Sadece bu dünya hayatıyla ilgili değil, manevi olarak da birçok şeyden mahrum kalır. Birçok şeyi anlamaz. <gülüyor> Kulluk yolunda, Rabbini anlama, tanıma yolunda, hayatı anlama, tanıma yolunda birçok şeyden mahrum kalır. Kadın olsun, erkek olsun, o fark etmiyor. Kendi kendini mahrum etmiş olur mecburiyet ayrı bir şeydir. Eğer mecbur kalmışsa, evlenememişse bu başka bir şey, onun üzerindeki Allah'ın muradı farklıdır. Ona mutlaka farklı bir muamelede bulunur. Ama böyle bir imkanı varken evlenmezse, bu durumda Allah'ın onun üzerindeki muradı farklı olduğu için Allah'ın kendisine takdir ettiğini alamaz. O ikrami alamaz. Onun üzerindeki, fıtratındaki o güzellik açığa çıkmaz. Elbette ki Allah insanın evvelini de bilir, ahirini de bilir. Onun ne kadar yaşayacağını, ona hangi imkanları tanıdığını da bilir. Muameleyi ona göre yapıyor çünkü. İmkan olmamışsa muameleyi ona göre yapar. İmkanı olduğu halde, o imkanı verdiği halde evlenmezse muamelesi farklı olmuş olur ki o gereğini yapmadığı demektir. Hem dünya hayatında hem akıret hayatında bu onun için bir eksiklik olur. Allah'ın kendisine takdir ettiğini almamış olur. Evet. Efendim bir sorunun bir kısmı kalmıştı bayanlarla ilgiliydi. Evet. Cennette bayanlar başı örtülü olacaklar mı? diye sormuşlardı evet. efendim. Cennet hayatı bambaşka bir hayattır. Burayla kıyaslanmayacak bir hayattır. Evet benzerliği vardır ama bizim aklımızın almayacağı bir hayattır bu. Oraya gidince Allah nasip ederse göreceksin. Ama böyle bir şeyin düşüncesi bile doğru olmaz. Yani mutlaka o cennet hayatı çok özel bir hayattır. Belki birkaç kelimeyle anlamak gerekiyor. Allah buyurdu ki orada her ne isterseniz vardır. Yani senin isteğin neyse Allah onu öyle takdir eder. Öyle takdir etmiştir. Sen nasıl istiyorsan senin gibi olacak. Cennet Allah'ın kullarına olan muhabbetinin sonucudur çünkü. Kulunu seviyor, kulunun sevdiğini seviyor. Dünya hayatında bizim Allah'ın bizim için sevdiğini sevmemiz lazım. Takdir ettiğini takdir etmemiz lazım. Kabul etmemiz lazım. Cennete ise Allah kulunu sevdiğini sever ve onun istediğini yaratır, verir. Onun için buyuruyor, cennete İstediğiniz her şey vardır. Bununla beraber ne yana dönersen dön bitmez tükenmez bir saltanat. Ne demek bitmez tükenmez bir saltanat? Yani erkek ise tabirca ise bir alemin padişahı gibi kadınsa bir alemin kraliçesi gibidir. Onun için her istediği vardır. Ne yana dönersen dön yığınla nimet ve bitmez tükenmez sonu gelmeyen ebedi bir saltanat dedi. Onun sadece böyle başörtüsü var mıdır, yok mudur gibi düşünmek doğru değildir. O bambaşka bir alem. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, gönüllerin, kalbin fehmetmediği bir alem dedi. Fehmetmediği nimetler dedi. Bir de hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası vardır dedi. Hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası vardır. Allah'ın rızasını nimetleri belki aklımız biraz kıyas yaparak dünyaya göre anlamaya çalışır ama ama Allah'ın rızasını anlayabilmek için o rızayı bir parça da olsa burada tadılması gerekir ki o nedir anlaşılsın. Evet en büyük hepsinin üzerinde Allah'ın rızası vardır. Evet efendim bir sorudan soralım izniniz olursa. Bir kısa bir ara verelim. Buyurun. Mehmet Selami Karabulut Hatay'dan sormuş efendim. Borsada yatırım yapmamızın bir sakıncası var mı? Doğrusu borsalara ilgili de pek bilgimiz yoktur o kadar. E, mutlaka işi ehlinden sormak gerekiyor. Borsayla ilgili e, yatırım nasıl yapılır, nasıl kazanılır, nasıl kaybedilir. Ama sonuç itibariyle eğer herhangi birine bir zararımız yoksa sadece o değerler inince alıyor çıkınca satıyorsa bu durumda orada herhangi bir sorun olmaz gibi görünüyor. Bir sıkıntı olmaz gibi görünüyor. Evet teşekkürler efendim. Teşekkür ederiz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.